بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden çok kerim kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hamdolsun allah Teala'ya. Yine hamd ve sana ile başlıyoruz. Bizleri Kur'an'ı anlamak adına böyle bir derste bir araya toplayan Allah'a sonsuz defalarca hamdolsun. Allah subhanehu ve teala Kur'an'ı azimuşşandan istifade etmek adına buraya gelmek için sarf etmiş olduğunuz her bir adıma katından mükafatlar ikram etsin. Allah subhanehu ve teala amellerinizi zayi etmesin kardeşlerim. Kerim kardeşlerim bildiğiniz üzere geçen hafta 20. ayeti kerimeye kadar işlemiş idik dahil olmak üzere. Bugün ise 21. ayeti kerimeden devam edeceğiz inşallahürahman. Ama şöyle bir geçtiğimiz haftalara dönüp bakarsak bir şeyleri hatırlamak adına Allah subhanehu ve teala öncelikle Bakara suresine başlarken müminlerden bahsetti. Müminlerin özelliklerinden bahsetti. Kurtuluşa, hidayete erecek olan müminler hangi vasıflara haizdirler Allah onları zikretti. وَاُولَٰئِكَ muflihun dedi, İşte o müminler kurtuluşa ermiş olanlardır dedi Allah subhanehu ve teala. Müminleri vasıflandırdıktan sonra Allah Subhanahu ve teala tam aksi istikamette seyreden kafirleri ele aldı. Dedi ki kafirler böyle böyle böyledir. Onlar uyarsan da birdir, uyarmasan da birdir. Allah Subhanahu ve teala bizlere kafirleri serdetti. Çok kısa sürdü yalnız. İki ayette Allah Subhanahu ve teala kafirleri bize anlattı geçti. Ama bunun ardından başlayan münafık ve münafiki özellikleri anlatan ayeti kerimeler 20. ayeti kerimeye kadar işledik. Allah Subhanahu ve Teala yeri geldi onları hemen cecik sönü veren bir ateş yakan insana benzetti. Onları gök yürül dediği zaman, şimşekler çaktığı zaman, aynı bugün saat 6 civarlarında Ankara semalarını kapsadığı gibi bir haşiyetin kapsadığına benzetti Allah onların halini. Ve bizlere böyle bir tasvirden sonra Allah subhanahu ve teala sanki Kur'an'ı yeni bize açıyormuşçasına 21. ayeti kerimeyle yeni bir hitapla başlıyor. Bu sefer ne iman edenler diyor, ne kafir diyor. Ya münafıklarla alakalı bir özellikten bahsediyor Allah subhanehu ve teala. Hayır. Allah subhanehu ve teala Bakara suresinin 21. ayeti kerimesine şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühenna su'budu rabbakumul lezi khalakakum vellezine min kablikum leallekum tettequn. Ya eyyühenna zine amenu bakın. Ya eyyuhannes, ey insanlar, u'budu rabbekum, Rabbinize kulluk edin. Nasıl bir Rab o? Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki umulur, muttakilerden olursunuz. Şimdi bu ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız kardeşlerim? Daha doğrusu Allah yaratmış, bizden öncekileri yaratmış, kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Belki kulluk konusunda sorsak, tabir yerindeyse bir soru-cevap muhazarasına dönüştürsek, herkes kulluğu üç aşağı beş yukarı tarif eder. Bu ayeti kerime'nin neresini tefsir etmek gerekir hocam? Denilecek olursa Şöyle başlarız. Ya eyyuhannes bu insanlar kısmına birazdan geleceğim inşallah. Lakin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum kardeşlerim ama Allah subhanehu ve teala kendisine kulluk yapılabilmeyi aynı ayeti kerimenin içerisinde yaratma konusuyla alakalandırmış. Ya eyyuhennâ su'budû rabbekum Öyle bir rab ki Ellezî khalakakum min kablikum O rab Öyle sıradan birisi değil Allah tarif ediyor kendisini Kim? Sizi ve sizden öncekileri Yaratan Rabbinize kulluk edin Peki Allah niye Bizi ve bizden öncekileri yaratmak konusuyla kulluğu ilişkilendirmiş olabilir. Söyleyeyim mi kardeşlerim? Bizim en çok sınıfta kaldığımız alan burası da ondan. Şimdi sorsak gerek Türkiye'deki yaşayan insanlara sorsak, Müslüman olanları kastediyorum. Gerek bu Türkiye'nin dışına çıkarım, seyru alem yapalım ve önümüze gelen herkese soralım. Herkes bilir ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ama Allah niçin ola ki, neden ola ki yaratılmışlığı bizleri yarattığını kullukla ilişkilendirmiş. Biz bunu eğer cevaplayamazsak Allah'a hakkıyla kulluk yapamayız. Kimsenin yaratma konusunda Allah Azza ve Celle'nin yaratıcı olduğu noktasında... Bir şüphesinin olduğuna ben inanmıyorum. Ama kullukta zafiyet gösteriyor muyuz? Evet. Bu bir tenakuz. İşte Allah bize bunu hatırlatıyor. Allah Subhanahu ve Taala iddia ediyorum. Bilmiyorum içinizde matematikçi, cebirci var mı ama ben iddia ediyorum. Bu ayeti kerime doğru denklem nasıl kurulurmuş bize öğretiyor. Vallahi öyle kardeşlerim. Doğru denklem. Nasıl? Ya eyyuhanna su'budu. Öyle bir Rabbe kulluk edin ki. El-lezi khalakakum vel min kablikum. Sizi ve sizden öncekileri yaratan. Bunun Türkçesi şu kardeşlerim. Açılımı şu. Kulluk yapılmaya münasip tek kimse Allah'tır. Bunun dışında aramayın diyor Allah Subh'ana ve Teala zımnen. Bunun diğer bir açılımı şudur kardeşlerim. Allah Subh'ana ve Teala bize şöyle sesleniyor bu ayet-i kerimesinde, çok ilginç. Eğer ki sizi ben yarattıysam, dikkat çekiyor. Sizi ve sizden öncekileri ben yarattım. Anneniz vardı, doğmuş idi, yetişti, yaşadı ve artık yok bak annene, yok. O anneni de ben yarattım, Dedeni de ben yarattım, önceki zürriyetlerinize ben yarattım, sizi de ben yarattım, öyleyse kulluğu bana hasredin. Bu ayetin açılımı budur. Ama Allah azza ve celle'ye kulluğa kani olmak için Allah azza ve celle bizi yarattığını hatırlatarak başlıyor ayet-i ama biz orada bir kopukluk yaşarsak kardeşlerim bakın çok ilginç. Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi yarattığını ve bizim bunun ardından acziyetimizi hissettiğimiz zaman hala biz kulluğu Allah'a hasretmiyorsak biz yaratılmışlığı, yaratık olmamızı, mahluk olmamızı tam manasıyla anlamamışız demektir. Bunun başka bir izahı olmaz. Bir örnek vermek isterim. Göz hastalıkları bölümünde okurken öğretim görevlisi dersimize girmişti. Bakın Allah subhanehu ve teala bizi yarattığına nasıl dikkat çekiyorsa ve bunu herkes biliyorsa mesele burada bitmiyor. Buna dikkat çekmek istiyorum. Mesele buradan yaratılmış olmak mahluk olmanın ardından acziyeti hissedip Allah'a kulluğa yönelmektir. Profesör dersimize girdi. Gözün anatomisini anlatıyor. Burada tabiplik okuyan kardeşlerimiz var. Onlar da bilirler. Gözü anlatırken anatomisini bize bir soru tevcih etti kardeşlerim. Dedi ki, kör nokta gözün neresindedir? İşte bir göz düşünün. Bu kör nokta gözün neresinde olabilir dedi. İşte hepimiz parmak kaldırdık. Sağda olur, solda olur. Yani işte anatomiyi şöyle az çok gözünüzün önüne getirin. Ne kadar bir şey zaten yani misket kadar bir şey. En nihayetinde sınıfta herkes cevap verdi de doğru cevabı veren olmadı. Öğretmen dedi ki bu öğretmen Allah Azze ve Celle'nin varlığına inanıp hayatında Allah Azze ve Celle'ye yer vermeyen bir profesör. Dikkat ettiniz mi bu cümleye? Allah Azza ve Celle'nin bir yaratıcı olduğuna inanan ama hayatında Allah Azza ve Celle'nin varlığına yer vermeyen bir profesör. Aynen şunu söyledi. Bu adam kafirdir. Kafir bir adam. Dedi ki, yaratıcı kör noktayı öyle bir yere yerleştirmiş ki en ufak bir darbede kör olma olasılığı en düşük yere yerleştirmiş. Dedi ki, bu insan üstü bir özellik. Bunu ancak yaratıcı yapabilir. Subhanallah. Ama bu yaratıcının varlığına, o kör noktayı bile yaratanın Allah olduğuna inanan bu zat, kapıdan çıktığı vakit hayatında Allah Azza ve Celle'ye yer vermiyor. Kulluğu Allah'a hasretmiyor. İşte bu ayet-i kerime bunun için önemli. Demek ki izah edilmeye değer miymiş kardeşlerim? Evet. Ya eyyuhennâ su'budû rabbekum. Bu ayeti kerimeyi bir de şu varyantıyla ele alalım kardeşlerim. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Allah Subhanehu ve Teala ne dedik ayeti kerimede? Hep canlı tutuyorum. Aklımızda kalsın diye. Ben yarattım, bana kulluk edin. Lütfen bu ilişkiyi bu dersimiz boyunca canlı tutun kardeşlerim ki konu anlaşılsın. Ben yarattım kulluğu bana hasredin. Bu. Şimdi kardeşlerim kulluğun daha iyi anlaşılabilmesi için pratikten bir örnek vermek istiyorum. Bu ayet kerimeden biz 3 olgunun üzerinde duracağız. Öncelikle onun altını çizelim. 1 kulluk 2 ye ey yuhannas derken İnsanlara yönelik bir hitabın aslında ne mana ihtiva ettiği bu. Ve üçüncüsü takvâ, leallekum tettegûn. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Bu üç olgunun üzerinde duracağız. Kulluk meselesine değinecek olursak. Kulluk en iyi nasıl anlatılır biliyor musunuz kardeşlerim? Kulluğun Allah'a hasredilmesini izah eder misiniz sorusuna... Belki en kolay yoldan şöyle cevap verilebilir. Teşbih hata olmaz derler ya zaten köle abd kelimesi bunun içerisinde girdiği için çok da böyle e, şahıs kalmaz bu örnek ama yine de inşallah faydalı olur ümidiyle vermek istiyorum. Bir köle efendi ilişkisi düşünün. Bir köle ve efendi ilişkisi düşünün. Efendinin vazifesi nedir? Bakın kölenin vazifesini sormuyorum kardeşlerim. Efendinin vazifesi nedir? Kölenin üstünü başını donatmak doğru mu? Odur yani çıplak koyamaz onu. Ona bir barınak sağlamasıdır. Ve aç, aç karnını doyurmasıdır. Efendisinin kölesinin üzerindeki hakları budur. Onu doyurur, onu besler, onu korur, bir barınak sağlar. Vesaire vesaire. Bu uzatılabilir. Peki kölenin efendisine olan hakları nelerdir? Köle efendisine karşı ne yapmalıdır? Neyi emrediyorsa onu yapmalıdır. Daha net bir ifadeyle köleliği kime hasretmelidir? Kardeşlerim efendisine hasretmelidir. Bu sünnetullah değil midir? Bu Tabii olan süreç değil midir? Efendisi ona bakacak, kölesi ise efendisinin hizmetinde bulunacak. Hizmetkarlığı efendisine hasredecek. Tabii olan budur. Doğal olan budur. Olması gereken budur. Doğallık bunu gerektirir. Ama şöyle varsayın. Bizim bugün nasıl ki Allah'a kulluğun formatından çıkıyorsak efendisine hizmet formatından çıkan bir köle örnek verelim. Efendisinin hakkı neydi? Onu beslemesi, işte barınak sağlaması vesaire vesaire. O kölenin işi ise ona hizmet etmekti ya. Varsayın efendisi ona bakıyor, karnını doyuruyor, donatıyor, onu besliyor. Sabah oluyor ki köle Komşudaki işte komşunun efendisine veyahut da yan tarafta kim oturuyorsa onun hizmetine koşuyor. Bu size ne kadar doğal geldi kardeşlerim. Allah aşkına siz cevaplayın. Bu süreç ne kadar tabi değil. Bu süreç tabi değil. Bu süreç anormal bir süreç. Bu süreçten efendisi razı gelir mi? Vallahi gelmez. Peki ya eyühennasu ubudu rabbikum allazi halakakum Birazdan bundan sonraki ayette de nimetlerden bahsedecek Allah. Bizi yaratan Allah'sa kardeşlerim kulluk kime hasredilmeli? Allah'a. Eğer ki biz bizi yaratan Allah'a kulluğu hasretmez isek komşusuna hizmete giden kölenin vaziyetinden farklı olmaz vallahi halimiz peki Allah'a zulmetmiş olur muyuz evet Allah'a ihanet etmiş olur muyuz evet Allah subhanahu ve teala'ya vermiş olduğumuz kalubelada sözden caymış olur muyuz evet işte bu ayet bu kadar mühim Kerim kardeşlerim bu doğru denklem anlaşıldıysa bu ters doğru olmayan denklem daha doğrusu ters orantıyı da anlatmaya çalıştım. Hani o efendi ve köle ilişkisiyle birlikte. Bir cümle ifade etmek istiyorum kardeşlerim müsaade ederseniz. Bugün Allah subhanehu ve teala'ya kulluğu hasretmek Erdemliktir. Bir, marifettir. İki, üçüncüsü ise cesarettir. Çok mu zor sizce Allah'a kulluk? Günümüzde zor mu Allah'a kulluk kardeşlerim? Evet. İşte bu saydıklarım hak ve batıl mücadelesinin başladığı gün itibariyle bunun içerisinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak da dahil. Kulluk cesaret ister. Rahmana kulluğu hasretmek erdemlik ister. Rabbul alemine kulluğu hasretmek cesaret ister. Bugün Allah'tan başkalarının sözünün egemen olduğu günümüzde, Rabbiyallah, Rabbiyallah, Rabbim Allah'tır demek kulluk sözleşmesine atılan en kavi imzadır. Bu sözümün arkasındayım. Bir iznillahi teala. Ne dedik? Bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın dışında bütün beşeriyetinin sözünün geçtiği şu günümüzde çıkıp dimdik durup Kulluğu Allah azza ve Celle'ye hasretmek, Rabbiyallah demek kulluk sözleşmesine atılan en büyük imzadır. Evet. O az önce söylediğim üç madde var ya cesaret, erdemlik, marifet. Bunu bize en güzel kim öğretmiş kardeşlerim? Bugün Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluğu hasretmek Cesaret istemiyorum soruyorum Siz cevap verin kardeşlerim Bugün Allah Subhanahu ve Taala'ya kulluğu hasretmek Beşerin hakim olduğu bir düzen içerisinde Sistem içerisinde Benim hayatımı şu an itibariyle Tek yönetecek kimse Allah'tır demek Cesaret istemez mi? İster Marifet istemez mi? ister erdemlik istemez mi vallahi ister bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da istemişti çünkü biz kulluğu sadece böyle başımızı eğip de gelene eyvallah gidene eyvallah olarak algılamıyoruz bizim kulluk anlayışımızı bize Allah öğretti dedi ki Allah Kul inne salati ve nusiki ve lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah bize böyle kul olmayı öğretti. İşte böyle bir kul olmak... Beşerin hakimiyeti içerisinde erdemlik ister. Marifet ister. Bunu bize gelin kim öğretsin kardeşlerim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi öğretsin. Mekke'ye gidelim hep birlikte. Mekke yıllarıdır. Rabbiyallah demenin ne olduğunu, ne demek olduğunu, beraberinden neleri getirdiğini gelin bize iki dost öğretsin. İki dost. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kardeşi sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh. Bukhari'de rivayet edilir. Diyor ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldi. Müşrikler orada oturmuşlar. Ne bileyim, hasbihal mi ediyorlar artık? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dayak yiyor. Ha niçin dayak yediğini bize birazdan Ebubekir radıyallahu an anlatacak. Allah'ın Resulü bir şeyler söylüyor demek ki ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamu çok büyük darbe ediyorlar kardeşlerim. Hani ahad hadisi var ya işte tahakkuk ediyor. Diyor ki vallahi Allah'ın davetini taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Bunu diyen Allah'ın Resulüdür. İşte o sahnelerden bir tanesi. Allah'ın Resulü dayak yiyor. Mescit peygamberi değildi çünkü o. Davet peygamberiydi. Ama diyor ki Ravi uzaktan bir adam belirdi. Koşarak geliyor. Biz diyor ilk önce kim olduğunu seçemedik. Ama diyor Kabe'ye yaklaştıkça hem onun kim olduğunu diyor ayırt ettik. Hem de diyor kulağımıza su, şu sözler gelir oldu. اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا en يَقُولَ Rabbi Allah Siz sadece Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı dövüyorsunuz? Katlediyorsunuz. İşte Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın bu sözü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin niçin dayak yediğinin en büyük beyanatıdır Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin dayak yemiş kardeşlerim Rabbim Allah'tır dediği için kulluğu Allah'a hasrettiği için Mekke düzenine çomak soktuğu için beşerin sistemlerini inkar edip kulluğu Allah'a hasrettiği için bu sözü Ebu Bekir radıyallahu an ayetten öğrenir. Hani der ya Allah subhanahu ve teala اَتَقْتُولُونَ رَجُولَنْ اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Ayettir bu ayet. Musa aleyhisselam için inmiştir. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dilinde Kabe'ye yaklaşırken bu ayet vardır. اَتَقْتُولُونَ رَجُولَا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ Allah Siz kulluğu Allah'a hasreden bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Bugün kardeşlerim dün öyleydi Mekke'de. Gelin hep birlikte tekrar günümüze. Günümüze şöyle bir kolaçan edelim. Yok mu bugün Rabbi Allah dediği için eziyet gören... Çok. Bugün bir video takıldı gözüme Bugün Tevafık olsa gerek Suriye Kıyamının başladığı ilk günlerdi Hepinizin gördüğü ve müşahede ettiği bir video olduğuna inanıyorum Hatırlıyor musunuz bir genci Çukur kazmışlar da boğazına kadar toprağa gömmüşlerdi Hatırladınız mı kardeşlerim O sesi şöyle hatırlamaya çalışın Gencin ağzının yarısına toprak girmiş, yarısından ancak bazı cümleler dökülebilirken, gencin ağzından sadece şu çıkıyordu, ne? La ilahe illallah, Rabbiyallah, Rabbiyallah. Dün, nasıl ki, اَتَقْتُولُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ Allah? Bir kimse Rabbiyallah dediği için, Kulluğu Allah'a hasrettiği için nasıl insanlar öldürülüyorsa, vallahi bugün de öldürülüyor kardeşlerim. Onun için deriz ki, deriz ki bugün kulluğu Allah Subhanahu ve Taala'ya hasretmek erdemlik ister, marifet ister, cesaret ister. Bakın daha ki olayda Abu Bakr radıyallahu an bitmemiştir daha hadise Allah'ın Resulü'nü onlardan kurtarır ama kendisi de ayak yer İbni Abbas sonrasını anlatır der ki Allah'ın Resulü kenara çekildi biz zannettik ki her şey bitti tamam ben vazifemi yaptım selamen selama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam belli bir müddet sonra gider onların yanına hızını alamaz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o kulluğu kullardan alıp Allah'a hasretmek için gönderilmiştir. Ne mutlu sizlere kardeşlerim. Allah subhanahu wa taala sizlere Resul'ün taşıdığı davetin aynısını taşıyabilmeyi nasip kılsın. Ejdain inşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilere doğru eğilir der ki: Etesma'un ya me'şara Kureyş. Etesma'un, etesma'un vellezî nefsi biyedihi. Laqad ciktukum biz Allahu ekber. Der ki: Bana kulak verin ey maşara Kureyş. Ey Kureyş topluluğu bana kul akhverin, kulak verin kulak. Nefsimi elinde tutan kudrete yemin ederim ki ben sizlere boğazlanmak üzere gönderildim. Vazgeçmiyorum. Kulluğu kullardan alıp Allah'a hasredene kadar gerekirse boğazlansam bile ben vazgeçmiyorum. Allah bizlere böyle anlayış ihsan buyursun kardeşlerim. Kulluk böyle anlaşılmalı. Ya اَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمْ Rabbinize kulluk edin diyor ya, böyle anlaşılmalı. Rab konusuna Fatiha suresinin başında girdiğimiz için değinmek istemiyorum kardeşlerim. Demiştik ya hani, ikinci olgu Allah subhanehu ve teala niçin insanlara hitaben başlıyor ayet-i kerimede? يَا اَيُّهَنَّاسِ Bir soru tevcih ederek devam edelim isterseniz kardeşlerim dersimize. Bu din kime gönderildi? Tüm insanlığa gönderildi. Eyvallah. Allah razı olsun. Yani sadece Mekke'ye değil, Mekke topluluğuna da değil, sadece Mekke civarında yaşayan insanlara da değil. Bu din, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً alamin. İnsanlığa, bütün insanlığa gönderdik biz seni. Bakın. كَافَتَنْ لِنَّذِ رَحْمَتَلِّ alemin Alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Şimdi soru şu. Şurayı merak ediyorum. Madem ki bu din sadece Mekke toplumuna inmedi ve bütün insanları kapsayıcı öyleyse bu din insanlığa nasıl taşınmalı? Bu sorunun cevabı bence önemli. Sadece ferdi gidip davet taşımaktan mı ibaret olsa gerek? Hayır. Çünkü bu insanlığın bu kurtuluş reçetesine ihtiyacı var. darein saadeti diyoruz değil mi? darein hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek için göndermiştir Allah bu risaleti diyoruz. Peki bu insanlığa bu risalet nasıl taşınacak? Bunun yolunu yine İslam bizlere göstermiştir kardeşim. Davet ve cihat yoluyla. Ve biliyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat sünnetinden, fiili sünnetinden davet ve cihadın ise ancak bir devlet eliyle olabileceğini, İslami bir devlet eliyle olabileceğini ne yapıyoruz? Fiili sünnetlerden istinbat ediyoruz kardeşlerim. Üçüncü olgu ise üzerlerinde hepinizin çok donanımlı olduğunuzdan hareketle kardeşlerim ziyadesiyle durmak istemiyorum. 3. olgu ise takvadır demiştik hatırlıyorsunuz. Kurtubi'nin takva üzerine yapmış olduğu tarifi de verip bir sonraki ayeti kerimeye geçmek istiyorum. Kurtubi rahimehullah üzerinde takvanın çokça durmaz. Kurtubi der ki kişinin Allah Subhanahu ve Taala'nın emir ve nehiileriyle mukayyet olması takvanın ta kendisidir. Tekrar ediyorum. kuran bir Kerimullah şöyle ifade eder. Takvayı kişinin Allah Subhanahu ve Taala'nın emriyle ve nehiyle hayatını donatması ve bununla mukayyet kalması takvanın ta kendisidir. Bir kimsenin muttakiyi olduğunu mu tespit etmek istiyorsunuz, muttakiyi mi olduğunu merak ediyorsunuz? Bakınız, Allah'ın emriyle mi muqayat, nehiileriyle mi muqayat? Değilse o kimse de takva yoktur kardeşlerim. Takvayı böyle anlamak gerekir. Peki madem ki, madem ki takva Allah'ın emir ve nehiileriyle donanmaktır. Allah'ın emir ve nehileriyle kayıtlı olmaktır. Mutlakiliğin zirvesi ne zaman yakalanır? Sizce? Allah subhanehu ve teala'nın emirleri ve nehileri fertsel değil de hayatımızda toplumsal olarak hakim olduğu zaman ancak olabilir. Öyle değil mi? Ben fert olarak belki bu alanda mutlaki olabiliyorum ama Dışarıya çıktığım zaman mutlakilik falan kalmıyor. Niçin? Çünkü toplumda takva hakim değil. Ne dedik tarifte? Toplumda Allah Subhanahu ve Taala'nın emirleri ve yasakları hakim değil. Öyleyse kapıdan dışarı çıktık mı takva bitiyor. Öyleyse bu din toplumsal bir din. Öyleyse takvayı bu yönüyle anlamak Elzem olacaktır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, 21. ayet-i kerime Allah subhanahu ve teala diyor ki, umulur ki takva sahipleri olursunuz. İşte ben bu ayet-i kerimeden nacizane, takvalı mı olmak istiyoruz? Allah'ın emir ve nehiileri hayatımızda egemen olmalı. Yoksa yarım yamalak bir takva olur. Yoksa bütünlenmemiş, tamam olmamış bir takva olur. Allah da bundan razı gelmez. 22. ayeti i kerimede kardeşlerim, sizlere ilk önce ayet-i kerimeyi okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِي رَاشَ وَالسَّمَاءَ وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوه لله اندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى hangi rab'den bahsettik? Bizi ve bizden öncekileri yaratan Rab. Allah subhanahu wa taala o Rabbin özelliklerini bize anlatmaya devam ediyor. Ellezî o öyle bir Rab ki devam ediyor ayet-i kerime. Sizin için diyor yeryüzünü döşek kıldı. Çok düşündüm. Niye Allah subhanehu ve teala acaba döşeyi örnek vermiş? Yatak yani. Ne bileyim düz bir hasır da diyebilirdi. Öyle değil mi? Halı, işte yol, asfalt, ne bileyim yani daha iyi anlayabileceğimiz daha düz böyle daha nizami. Ama yatak deyince aklımıza ne gelir? Allah razı olsun rahatlık gelir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala siz benim sizler için yaratmış olduğum rahatlık ahenkini görün diye Allah yatağı örnek veriyor subhanallah. Hiç siz şöyle meyilli bir yatakta yattınız mı? Adam uyuyamaz ya düşer yani. Hadi düşmedi kendimi böyle kasacağım diye uyuyamaz ki. Böyle bir düzende böyle bir nizamda yaşadığınızı varsayın mümkün değil. İşte Allah ona kulluğu hasredebilmemiz için bunu akledebilmemiz için yürüdüğünüz yeryüzünü bile sizin için rahatlık kıldım diyor Allah. Bu ayeti kerimenin tefsir edilecek çok bir yönü yok. Kısaca şu kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala bu ahenkten bahsediyor. Göğü kubbe kıldım diyor öyle değil mi? Yani hiçbir şey desteksiz havada duramazken milyonlarca ağırlığında bir kütle hiçbir destek olmaksızın havada durabiliyor. Subhanallah. Bu Allah'ın kudretine iman etmek için yeterli değil mi? Vallahi yeterli. Allah subhanahu wa Taala bu ahenkten bahsettikten sonra bakın bizim imanlarımız kavileşiyor sanki. Nasıl olur da bir desteksiz gök kubbede asılı kalır. Ya Rabbi sana iman ettik diye haykırasımız geliyor. İşte Allah Subhanahu ve teala böyle düşünün diye, böyle akledin diye ayeti sıralıyor, sıralıyor, sıralıyor. Ondan sonra diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz biliyorsunuz şimdi. Öyle diyor Allah. Siz bilicisiniz. Artık bilenlersiniz neyi? Beni yaratanı, bizi yaratanı, bizden önceki yaratanı. Hiçbir destek olmaksızın göğü tavada asılı kılanı. Rahatlıkla yürüyebilesiniz diye size yeryüzünü döşek kılanı. Artık bunun kim yaptığını, bunu kimin yarattığını biliyorsunuz. Diyor ki Allah subhanahu wa madem bilicisiniz, bilenlersiniz, Allah'a eşler koşmayın. Subhanallah. Ne de eş koşmayacağız? Yaratıcı da eş koşmayacağız. Ne de eş koşmayacağız? Allah'ın hükümlerinden başkasının hüküm vermesine hayatımızda eş koşmayacağız başkalarına hayatımızı yönetmesi için yer vermeyeceğiz. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا bu demektir. İnanın kardeşlerim çok baktım Allah subhanahu ve Taala'ya nasıl eş koşulmaz? İman eden bizler olarak bile bizi de kapsar ki kapsayıcıdır. Eğer ki birileri çıkar gelir, Allah'ı ekarte et, beşer hayatına hakim olsun derse, ağzımızdan gelin de bir harf çıksın sadece. Hangi harf? La çıksın kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun. Kelime-i tevhidin tahakkuk etmesi için hayatınızdan La hiç eksik olmasın. Ne kadar önemli bir harf ya. La. Hayatını düzenliyor. Aynı kim gibi? Zinnira radıyallahu anh gibi. Anha gibi. Özür dilerim. Zinnira radıyallahu anha. Kadın sahabedir. Daha doğrusu genç bir kadın sahabedir. Rivayetlere göre çok erken yaşta İslam'a ittiba etmiştir. Mekke'de de ilklerdendir. Nasıl Rabbi Allah denir? Allah'a nasıl da koşulmaz? Allah'a nasıl eşler koşulmaz? Bize kim öğretiyor? Zinnira Allahu anha öğretiyor. La'nın nasıl haykırdığını haykırılacağını bize Zinnira radıyallahu anha öğretiyor. Çok genç yaşdadır ha. Kocaman böyle yaşını başını almış bir kadın sahabe değildir. Hayatının merkezine la'yı oturtmuş. Allah'tan başkasına hayır diyor. Emdada de Allah Allah'tan başkasına şirk koşmuyor ortak koşmuyor Abdudaroğullarından bir müşriğin cariyesidir kölesidir yani anlayacağımız ifadeyle gelir İslam'ı seçtiğini haykırır efendisine efendisi onu iyi bir döver der ki dininden döneceksin o ne der? La, bak hayatının merkezinde oturmuş la. Der ki Allah Ne diyor? Rabbim Allah'tır. Bakın daha iki gün öncesine kadar baştan niye köle ve efendi örneğini verdim? Bu daha iyi anlaşılsın diye. İki gün öncesine kadar, belki dakikalar öncesine kadar, Allah'ın dinine tabi oluncaya kadar. Efendisinin bir dediğini iki etmezken efendisi diyor ki o dinden döneceksin. Ne diyor? Her şeye eyvallah diyen cariye bu sefer ağzından sadece bir harf çıkıyor. La. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Rabbi Allah artık benim Rabbim efendi ya sen değilsin. Benim bir tek Rabbim vardır, o da Allah'tır. Dövüyor. Eziyet ediyor Zinnira radıyallahu anh'a'ya. Ama hiçbirimizin, aklımızın ve hafzalamızın almayacağı eziyetleri ediyor Zinnira radıyallahu anh'a'ya. Dönmüyor kardeşlerim. Artık La, onun hayatının merkezine oturmuş. Ebu Cehil, bazı uzmanlıkları vardı bilirsiniz Ebu Cehil'in. Uzman olmuş yani. Doktorası var, profesörlüğü var. Bazı alanlarda uzmanlık yapmış. O uzmanlıklarından bir tanesi nedir? Eziyet, işkence, fahri doktoralık vermişler ona yani. Bakın niye böyle söyledim? Çünkü Zinnire radıyallahu anhanın efendisi, işkence konusunda yetersiz kalıyor dininden döndürememiş Zinnire'yi çağırıyor Ebu Cehli diyor ki yardımına ihtiyacım var diyor ki birisi dininden döndürülecek <gülüyor> bunun için yardım istiyor yani Subhanallah Zinnire radıyallahu anhaya etmedik işkenceyi bırakmıyor kardeşim az çok göz hastalıklarından anladığım için iki tane rivayet var bir tanesi gözünü dağlayarak kör ediyor bir tanesi de oksijensiz bırakarak kör oluyor. Ama ikinci rivayetin daha güçlü olduğu söylenmektedir. Ve Zinnira radiyallahu anha. Tabii ben ondan önceki süreçleri anlaşıldığı için geçiyorum. Her defasında Zinnira radiyallahu anha'nın ağzından sadece Rabbiyallah çıkmaktadır. Efendisine inat, onu yönetene inat. Aynı günümüzde olduğu gibi. Bizi yönetenlere inat. Biz bugün çıkıp korkusuzca Rabbi Allah diyebilmeliyiz. Allah bizim sesimize güç versin. Kör olduktan sonra bakın esas nokta geliyor. Hani o Allah'a ortak koşmayın diyorduk ya. Zinnira radıyallahu anha kör oluyor sadece ağzından la çıktığı için sadece kulluğu Allah'a hasrettiği için ondan sonra daha iş bitmiyor Ebu Cehil kasıla kasıla diyor ki gördün mü bizim latımız uzdamız menatımız artık neyse ne kadar put varsa sayıyor çok ya onlarda diyor ki bak Bizim gücümüz, bizim putumuz seni kör etti. Şimdi kör olmuş birisinden nasıl bir cevap beklenir? Dedik ya hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Zinnira radiyallahu anha öyle bir ültimatom veriyor ki, ağzından, mübarek ağzından öyle cümleler çıkıyor ki, biz bugün onu hayat nişanesi edinelim. Ya bir kimse Körlüğe dahi Allah'ı şirk koşmaz mı? Vallahi koşmuyor Verdiği cevap şu Vallahi senin dediğin gibi değildir Ya Ebu Benim gözlerimi köreden Senin latın Uzzan değildir Eğer ki ben kör olduysam Bilakis Bu körlüğün tek bir sebebi Allah'tır Körlüğüme diyor Necis putlarını bulaştırma. Allahu akıbar. Diyor ki körlüğüne o putlarını bulaştırma. Bana körlüğü veren Allah'tır. Tekrar görmemi sağlayacak olan da Allah'tır. Bize neyi öğretiyor Zinnira radıyallahu anh'a? Zinnira radıyallahu anh'a antum تعلمون eğer ki biliyorsanız ki kainatın yaratıcısı Allah öyle değil mi de kardeşim Allah'tır o zaman hayatınıza yön verecek olan da Allah olmalıdır körlüğünüze dahi hükmedecek olan Allah'tır aynı Zinnur radıyallahu anha gibi içeceğiniz suya dahi müsaade etmeyin beşerin karışmasına Hayatınızı yönetmeye beşerin müdahale etmesine asla müsaade etmeyin. Allah'a eşler koşmayın. Aynı Zinnîye radıyallahu anha gibi. Ve entum ta'lemun. Ve siz halbuki bunu biliyorsanız. Kardeşlerim Allah subhanahu wa taala her zaman olduğu gibi öncelikle bana Söylediklerimle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah Subhanahu ve teala bizlere hakkıyla kul olabilmeyi nasip kılsın. Şu nefes alıp verdiğimiz günümüzde, hayatımızda, atmosferde kulluğu sadece Allah'a hasredenlerden olabilmeyi nasip kılsın. Allah hayatlarımızı dini üzere sabit kılsın. Allah hepinizden razı olsun kerim kardeşlerim. Veda etmeden önce geçen hafta yapmış olduğum hatırlatmayı tekrar etmek istiyorum. İnşallahü Rahman tefsir dersimiz tefsirul Furkan haftaya Ramazan münasebetiyle perşembe değil 3-4 gün sonraki cumartesi gününe kaydırmış bulunmaktayız. Bundan inşallah haberiniz olsun. Allah hepinizden razı olsun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.